Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi? dedi.